Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların 23.'sünü sunacağız inşallah. Geçen hafta başladığımız konu başlığı Müslümanlar Medine'de devlet kuruyorlar idi. Birincisini sunduk. Bugün Müslümanlar Medine'de devlet kuruyorlar. Alt başlığının ikincisini sunacağız. Bugün değişik açılardan Müslümanların devlet kurma noktası noktalarını devlet kurma durumlarını ve devletle ilgili konuları değişik açılardan El alıp inceleyeceğiz inşallah. Müslümanlar Medine'de devleti kurdu. O gün kurulan devletin yapısı Arabistan'daki devlet kurma biçimiyle aynıydı. Mekke'de darun netve yani aşiretler parlamentosu olarak işler yapıyor idi. Her aşiretin yönetimdeki görevleri belirleniyor aşiretlerden seçilen temsilciler aşiretlerini temsilen Darun Net'te de görevlerini yerine getiriyorlardı. Sunumların başlarında bu konuda geniş açıklamalar yapmıştık. Medine'de kurulan devlet ise Mekke'ye benzerken devletin yönetimine toplumdaki kabileler katılmıyordu Yani Mekke'deki gibi bir Darun netle teşekkül etmemişti. Ancak bundan önceki Ele aldığımız bölümde incelediğimiz Medine vesikası, Medine anlaşması, devlet kurulurken yapılan anlaşma bütün kabileler için alarak yapılmıştı. Anlaşmanın yapılması Mekke'ye benzerken yönetimde tek yetkili Müslümanlardı. Medine'yi Müslümanlar yönetiyor, kabileleri, reisleri yönetiyor, reisler aracılığıyla her kabile Resul'e bağlanıyordu. Yani Medine'nin darın netvesi yoktu kısaca. Resul kendi arkadaşlarıyla istişare ediyor. Resule bağlı Müslüman olmayan kabilelerin yönetimleri, kabile reislerine bağlı devam ederken, ilişkilerinde anlaşmazlıklar çıkarsa, Resule geliyorlardı. Aralarında problem yoksa, Resul rahatsız edilmiyordu. Medine'deki devletin yapılanmasına yönelik, ayrıntılara geçmeden, ayetler devlete nasıl bakıyor bu konuyu, almamız gerekiyor. Allah'ın gönderdiği ayetlerde devletin kurulmasına yönelik herhangi bir emir yok. Allah Müslümanlara namaz kıl, oruç tut, zina yapma, cihat et, yardım et, zekat ver gibi bu şekilde emirleri verdiği gibi devlet kurun şeklinde bir emir vermemiştir. Bu yönde gelen hiçbir ayet yok. Mekke'de ve Medine'de. Ancak devletin yani iktidarın bir nimet olarak Allah'ın takdiriyle Müslümanlara verildiğini belirten ayet mealleri var. Ancak devlet ve iktidar kelimeleri ayetlerin orijinalinde yok bu meallerdeki. Yani bu şekilde meal verilen ayetlere baktığımız zaman aslında ayetin orijinalinde devlet veya iktidar kelimelerinin orijinal yapısı ayetlerin özünde yok. Yapısında yok. Meal ve tefsir çalışmalarında iktidar ve devlet anlamı verilen bazı ayetlere bakalım. Kers suresi 45. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, su sayesinde yeryüzünün bitkisi birbirine karışmış, arkasından rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir. İktidar kelimesi, ayetin aslında muktedir olarak geçmekte olup, çevirenlere göre, güç, muktedir, iktidar olarak anlam verilmiştir. Yine, Kehs suresinin 84. ayetinde, Gerçekten biz onu, yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona her şey için, bir sebep verdik şeklinde meal verilen ayette, aslında bu ayette iktidar, kudret, muktedir gibi anlamları içeren kelime yok. Ne var ki çevirenler, iktidar ve kudret sahibi kıldık diye çevirmişlerdir. Ayetin anlamından biz ona her şeyin nedenini, sebebini anlayacak, bilgi verdik anlamı çıkıyor aslında Hac suresinin 41. ayetinde ise, onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten uzaklaştırırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Bu ayetin orijinalinde de iktidar, güç, muktedir gibi anlamlar bulunmamaktadır. Ancak meal ve tefsir verenler nedense ayet içine iktidar sıkıştırmışlar, İyiliği emreder, kötülükten nehyederler ifadesinden güç, iktidar çıkarma düşüncesi insanların bakış açılarıyla ilgili olarak meallere verilmiştir. Meallerde iktidar kelimesi geçen üç ayet var benim araştırmalarımda. Üç ayetin aslında direkt iktidarla hiçbir ilgisi yok. O zaman meal ve tefsir verenlerin ayetlerin çevirisine, niçin iktidar kelimesine sıkıştırdıkları, Düşündürücü. Ayetlerin meal ve tefsirini yapanların, kendi düşünce tarzlarına göre çeviri yaptıkları anlaşılıyor. Eğer çeviren kişinin düşüncelerinde, Müslümanlar mutlaka iktidar olması gerekir düşüncesi varsa, ayetin orijinalinde olsa da, olmasa da, sokuşturabildikleri ayetlere itidar kelimesini sokmuşlar. Böylece ayetlerin çevresinde, objektif, gerçekçi olmayan bir yol tutulmuş, şahsi anlayışlar, subjektif taraflı çeviriler yapılmıştır. Meallerde devlet geçen kelimelere gelince, Ali İmran 161. ayeti. Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese asla Haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı taslamam verilir. Bu ayette emanete hıyanet ifadesinin arkasından parantez içinde devlet malına anlamı verilerek emanete hıyanetin devlet mallarına yapıldığı anlamı verilmeye çalışılmıştır. Birçok mealde parantez içi devlet malı yazılmıştır. Halbuki ayetin orijinalinde devlet kelimesi yoktur. Yine Enbiya Suresinin 93. ayetinde, Kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Bu ayetin meallerinde de, işlerinin birliğini bozdular ifadesinden önce, parantez içinde, din ve devlet işleri diye anlam belirlemesi yapmışlardır. Yani buradaki, kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular, tabirindeki genişliği, din ve devlet işleri parantez içinde alarak bu birlik ve beraberliğin birliğin din ve devlet işlerinde bozulduğunu vurulamaya çalışmışlardır bazı meallerde. Ayetin orijinalinde ise devlet kelimesi geçmemektedir. Haşr suresi 7. ayetinde Allah'ın ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler Allah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 Buna rağmen parantez içi dahi değil, direkt ayetin anlamına böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz diye meal verilmiştir. Ama bazı meallerde de böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın şeklinde de verenler olmuştur. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet, güç, servet ve mal olmasın diye değişik çeviriler yapanlar var. Yaptığım taramada devlet kelimesinin meallerde geçtiği ayetler bunlar. Görüldüğü gibi bu ayetlerde de anlam verenler kendi bakış açılarına göre vermişlerdir. İktidarı, devleti ifade edecek kelimeler ayetlerin orijinalinde yokken Buna rağmen Müslümanların bu güç, iktidar, devlet anlamları vermeleri Müslümanların tarihi sürecinden kaynaklanmaktadır. Müslümanlar tarihi süreç içinde kurulan, kurulacak, kurulmuş devletleri mutlaka din ile ilişkilendirme eğilimine girmişlerdir. O nedenle zorlayarak her yere devlet iktidar anlamı vermeye gayretinde olmuşlardır. Devlet ve iktidar kelimelerinin sözlük ve lügat anlamlarını incelersek Türkiye'de basılı Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde iktidar Arapçadan gelen bir kelime olarak el alınmakta, birinci anlamında isim olarak tarif edilmekte, bir işi yapabilme gücü, erki, kudreti şeklinde açıklanmakta. İkinci anlamda ise bir işi başarabilme yetki ve yeteneği, üçüncü anlamda devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. Dördüncü anlamda, bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar anlamları verilmiştir. Osmanlıca lügatlerde ise, kudretten güç, yetme, yapabilme anlamları verilmiştir. Kudret kelimesi, iktidar kelimesinin kökünü teşkil etmekte. Devlet, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde isim, hukuk, toplum, bilimi olarak el alınmakta ve Arapçadan geldiği ifade edilerek devlet kelimesinde birinci anlamda isim olarak el alınıp, hukuk, toplum, bilimi, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler toplumunun oluşturduğu tüzel varlık. İkinci anlamda bu tüzel varlığın yönetim organları, üçüncü anlamda büyüklük mevkii, dördüncü anlamda mutluluk, beşinci anlamda talih anlamları verilmiştir. Osmanlıca lügatta ise, devlet Arapça bir kelime olup, düel kökünden gelmektedir. Devlet, bir hükümet idaresine teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk olarak tanımlanmıştır. Allah'ın ayetlerinde iktidar, devlet gibi tabirler geçmezken, Allah'ın Müslümanlara her konumda adalet emrettiğini biliyoruz. Müslümanlar konum olarak, fert olarak, yönetici, toplum, komutan, her ne şekilde olursa olsun, yönetimde görevli olanlar şeklinde olursa olsun, Allah Müslümanlara her noktada, bulundukları mevkide ve makamda ve yerde adalet emretmektedir. Bunu ayetlerin değişik açılarından incelendiği zaman görmekteyiz. Müslüman olanlara düşen görev, bulundukları her konumda zulümden uzak, adaleti hakim kılan, iyiliğe emreden, kötülükleri engelleyen olmaktır. Bu konuda hadiste naklediliyor. İşte bir kötülüğü görürseniz elinizle, eliniz yetmiyorsa dilinizle, diliniz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin ki sonuncusu imanın zayıf noktasıdır diye. Ancak bizi direkt olarak ayetler bağladığı için, ayetler iyiliği hakim kılmak, kötülükleri engellemek veya kötülükleri nehyetmek şeklinde Müslümanlara sürekli görev vermekte. Ve bu görevler bireysel, toplumsal ve yönetim kademesine gelmiş insanlarca da Aynı şekilde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Ancak Allah, Müslümanlara görev yüklerken, güç esasını gündeme getirmiştir. Zira güç esası, görevlendirilecek, görevinden dolayı sorumlu tutulacak, sorumluluğun karşılığında da, yapmadığında, cezalandırılacak insana, haksızlık yapılmadan, adalet içinde görev verilme mantığını doğurur. Yani, yani, Allah, insanlara yük yüklerken, sorumluluk yüklerken, görev yüklerken, güç orantısını, güç kavramını ortaya koymakta. Böylece adaletini ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Gücü yoksa bir toplumun, gücü yoksa bir bireyin, gücü yoksa bir egemenliğin veya gücü yoksa bir makamın, mevkinin, Orada mutlaka şu işi yapacaksın diye bir görevlendirme ve sorumlu tutulma, bundan dolayı da hesaba çekilip cezalandırma veya mükafatlandırma söz konusu olmayacaktır. Allah diyor ki eğer gücü yoksa ona verilecek sorumluluk veya görev haksızlık olur ayetlerin gözünde. Onun için Allah İsra suresinin 94 ve 95. ayetlerinde zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların İnanmalarını sırf Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik demektedir. Yeryüzündeki insanlara peygamber gönderilmiştir. O peygamber diğer insanlar gibi Allah'ın her ayetini uygulamaktan sorumludur. Peygamber her ayetin uygulamasında insanlara örnek kılınmıştır. Bu örneklik sadece hükümlerin nasıl yapılacağının açıklanması ayetlerin tebliği noktasında değildir. Bu örneklik aynı zamanda insanlar arasından seçilen Rasul tarafından uygulanarak hükümlerin insan gücünün orantısında olduğunun beyanıdır. Değilse insanlara, insandan farklı bir varlık, peygamber gönderilseydi, insanlar biz nasıl yapalım itirazında bulunabilirlerdi. Bunda bir adaletsizlik görebilirlerdi. Onun için Allah diyor ki, siz yeryüzünde dolaşan insanlarsınız ve sizin aranızdan, sizin gibi bir beşer gönderdik. İnsana gücünün orantısında görev verildiği konularında ise Allah bazı ayetlerinde şöyle diyor. Mü'minin suresinin 62. ayetinde biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap var ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bakara suresinin 286. ayetinde ise Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı kendine. Yapacağı da kendinedir. Rabbimiz, Unutursak veya hataya düşersek, Bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, Bizden öncekilere yüklediğin gibi, Bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, Bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme. Bizi affet, Bizi bağışla, Bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın, Kafirler topluluğuna karşı, Bize yardım et. Araf suresinin 42. ayetinde de,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 sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz denir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız Dinlerek gücün bireysellikten çıkarılıp toplumsal güce endekslendiğini görmekteyiz. Güç orantısı, mükellefiyetleri belirleyen unsur olarak dinin temelini teşkil ediyor. Nitekim Resul'den uygulamalarından ve daha sonraki fıkıhı kaydelerden de gelen şeylerde insanın gücünün zayıfladığı veya insanın zor şartlara, gücünün tahammül edemediği şartlara geldiği zaman belirli mükellefiyetlerden sorumluların kaldırıldığı, geçici olarak kaldırıldığını görmekteyiz ve buna ruhsat tabiriyle el alındığını da görmekteyiz. Nitekim bu yönde ayetler de mevcut. Bunlara şimdi uzun uzun örnek vermeye gerek yok. Hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. İçinde bulunduğu bölgede Müslümanlar, Müslümanların devlet olabilmeleri için öncelikle güçleri orantısında düşünülecektir kellefiyetleri. Yani bir beldede Müslümanlar içinde bulundukları toplumda iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek için bu noktada her noktada hakimiyeti kurabilmeleri için güçleri orantısında Allah'ın onlara mükellefiyet yüklediğini bilmeleri gerekir ve bu konuda bu şekilde düşünülmesi gerekir. Ancak bu gücün nasıl teşekkül edileceği konusu önemli. Yani Müslümanlar bir beldeye nasıl hakim olurlar, orada iyilikleri nasıl hakim kılarlar, kötülükten o toplumu nasıl nehyederler, bunu hangi güçle yaparlar, bu güce nasıl ulaşırlar gibi sorularda çok değişikli cevaplar vardır. Siyasi tarih, sosyoloji, siyasi bilimler açısından toplumsal gücün oluşmasını değişik açılardan şöyle inceleyebiliriz. Birincisi, bundan önceki bölümde açıkladığımız gibi, toplumun otoriter toplum haline gelmesi toplumsal gücün varlığını gösterecektir. Neydi otoriter toplum? Otoriter toplum olmak demek, bir beldede birden fazla birbirinden farklı inançlar, ideolojiler, düşünceler varsa, bu toplum içerisinden bir grup ortaya çıkıp, kendi düşüncesini, kendi inancını o topluma söz geçirebilme, o toplumda hakim kılabilme özelliğine ulaşması ve diğer grupların, diğer cemaatlerin orada, diğer fırkaların orada, onlara rağmen sözlerini geçirememiş olmalarıdır toplumsal otorite. Böyle bir durum nasıl olacak? Yani bir toplum içerisinde bulunan belli bir inanç grubu veya belli bir ideoloji grubu nasıl düşüncelerini, inançlarını toplumun tamamına hakim kılabilecek? Bu güce nasıl ulaşacak? Bu otoriterliğe nasıl ulaşacak? Sorusunda Mekke'de toplumsal otoriterliğe sahip olmayan Müslümanlar varken Medine'de Es ve Hazreş kabilelerinin Müslüman olmasıyla Otoriter toplum haline geldiğini geçen haftaki konuşmalarımızda, ondan önceki haftaki konuşmalarda biat kavramlarını tartışırken, konuşurken, sunarken açıklamıştık. Otoriter hale gelmenin kuralı toplumdaki çoğunluk değil. Yani bugünkü demokrasilerdeki ifade edildiği gibi, efendim işte yüzde elli biri veya yüzde altmış oy alırsa veya bilmem ne olursa değil. Medine toplumuna baktığımızda Müslümanlar Medine'de otoriter olurken nüfusun yüzde on beşini oluşturmuşlardı. Medine'de Müslümanların toplumsal otoriterliği Medine'deki yönetim şekillenmesinden kaynaklanıyor ve tarihi bir süreçten geçmekteydi. Es ve Hazreç kabileleri Medine'yi yöneten Arap kabileleriydi tarih süresinde. Onlar Müslüman olunca Medine'nin yönetimi otomatikman Müslümanların eline geçti. Zaten yönetim Araplardaydı. Arabın iki kabilesindeydi. Esfah Hazreti'nin kabilesindeydi. Ve yavdiler ses çıkarmıyordu. Yönetim konusunda bir iddiaları yoktu. Esfah Hazreti kavga ettikçe Medine'deki yönetim sallanıyordu. Ama onlar barışınca veya birisi diğerine hakim olunca Medine'de iktidar sağlanıyordu. İki kabile Müslüman olunca otomatikman Müslümanlar Medine'ye hakim olmuş oldular. Onun için Allah Medine'deki gelen ayetlerde bazen bu iki kabile birbirine girdikleri zaman hatırlatıyor onlara ayet. Hani uçurumun kenarında gidiniz, sizi nimetiyle, hidayetiyle kurtaran Rabbinizi unuttunuz mu? Onun nimetini unuttunuz mu? Şeklinde sizi kardeş kılan hidayeti unuttunuz mu? diye bu envalde açıklamalar olan ayetler vardır. 2. Siyasi ihtilaller veya darbeler neticesinde toplumsal güce ulaşmak. Genelde silahlı güçlerin yaptığı bir işlemde. Silahlı güçler topluma tehditle hakim oluyorlar. Silahlı güce karşı toplum susuyor. Böylece güç ve iktidar geliyor. Emevilerin Hz. Ali'ye, Maviye kanalıyla Hz. Ali'nin hilafetine karşı mücadelesi, Abbasilerin Emevilere karşı mücadelesi, Memlukların Abbasilere karşı mücadelesi, Osmanlıların Memluklara karşı mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'anların Osmanlılara karşı Mücadelesi ve iktidar oluşu hep bu şekilde askeri bir kanadın mevcut iktidara karşı ya açık bir ihtilalle ya darbeyle veyahut da bir değişim nöbetlemesiyle ele geçirmesidir. İlk bakışta toplumsal bir yapısı yoktur. Askerlere dayalır, askeri güçlerin birbirleriyle savaşmasına dayalır. Silahlı güçlere sahip olanlar, Mevcut iktidarlara karşı savaşırlar, askeri kanatla toplum direkt katılmayabilir, mevcut iktidaları yok edecek toplumlara hakim olurlar. İçinde yaşadığımız ülkede de askerler sürekli darbe yaparak Kemalist ideolojiyi topluma hakim kılma mücadelesi vermişlerdir bu noktada. 1923-50 arası tek parti iktidarı arkasındaki silahlı güce dayanıyordu. 1950'den sonra çok partili döneme geçirdiğinde Askeri güçlerin siyasi partisi CHP iktidar kaybettikçe darbeler yaparak dediklerini yaptırmaya çalışmışlardır. Yani CHP'nin iktidarda olup olmaması önemli değildir. CHP karşılığı düşüncelere sahip olan iktidarlara asker sürekli darbe yaparak bizim dediğimizi yapacaksın, bizim istediğimiz gibi yöneteceksin diye bir iktidar dayatması yapmıştır. 1960'da, 71'de, 82'de ve böylece her 10 yılda bir darbe, 28 Şubat 1997'de askerin muhtarası, askerin cumhuriyeti yöneten sivillere karşı darbelerinden ibarettir. Seçimle yönetime gelmeyen, gelemeyen taraflarını yönetime geçirmeye veya askerin gücünü göstererek yapmaya yaptırmaya çalışmışlardır. Müslümanların yaşadıkları ülkelerde de askeri darbeler meşhurdur. İşte Yemen'de, Libya'da, Cezayir'de, Tunus'ta sürekli, darbeler tartışılır. Böylece darbeler kanalıyla, askeri darbeler, ihtilaller kanalıyla bir toplumsal güce ulaşmak, iktidara ulaşmak, devlete sahip çıkmak anlayışı tarihi içerisinde Müslümanların hayatına girmiştir. Üçüncü şıkta, iktidarlara karşı toplumsal başkaldır yoluyla toplumsal otoriteye ulaşmak. Yani asker bir kenarda İşin içine karışmıyor, toplum ayağa kalkıyor, toplumsal bir başkaldırı mevcut düzene, mevcut iktidara karşı bir toplumsal başkaldırı söz konusu. Tarihte birçoğu kanlı ihtilaller şeklinde meydana geldi bu tür toplumsal başkaldırılarda. Geçmişte batı tarihinde en büyük ihtilallerden bir tanesi toplumsal ihtilal, Fransız ihtilaldedir ki giyotinleriyle tarihi adını yazdırmıştır. Binlerce insan giyotinlerde kesilmiştir düzen taraftarı. İran devrimi mevcut iktidarın zulmüne karşılık yapılmıştır. İran şahı iktidarı vermemek için binlerce insanının kanını dökmüştür. Mao'nun Çin'deki uzun yürüyüşü sonunda ulaştığı iktidar vardır ki o da kanlı bir şekilde o noktaya gelmiştir. Hindistan'da Gandhi'nin pasif direnişiyle ulaştığı iktidar toplumsal başkaldırlara örnek verilebilir. Dördüncü Şıkta ise işgal yoluyla bir topluma hakim olmak tarihte en çok görülen yollardan biridir. Özellikle imparatorlukların oluşması fetih dediğimiz, bizim dilimizde fetih olarak anlaşılan işgaller yoluyla toplumlara hakim olunur. O toplumlarda otoriter bir güç olarak var olunur. Beşincisi günümüzdeki gibi ekonomik, siyasi, kültürel emperyalizm yoluyla. Belirli ideolojideki insanların toplumlar üzerinde kurduğu egemenlik yoludur. Bugün Batı dünyası dünyanın birçok ülkesinde siyasi, ekonomik, askeri, kültürel egemenlik kurarak toplumlar üzerinde egemenliklerini sürdürmektedirler ve toplumlara kendi diledikleri gibi yön vermektedirler. İşte Arap Baharı diye belirlediğimiz toplumsal hareketlerde bu iğmelerle Rus egemenliğindeki, Rus sempatizanlığındaki, Rus nüfuzlarındaki bir toplumsal yapılanmanın, devlet yapılanmalarının Amerikan egemenliğine geçiş süreci Bahar Devrimi. Altıncısı Yusuf Peygamber'in Mısır'daki iktidarı atama yoluyladır. Yusuf'u Mısır'ı yönetmeye atayan kralın Yusuf döneminde Yusuf'a karışmamıştır. Yusuf iktidarında Mısır'ı inancı doğrultusunda yönetmiştir. Bu konuyu bize aktaran Allah, Yusuf suresinin 54-55-56 ayetlerinde, kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, yani kralın ilk fikri buydu onu kendisine özel bir danışman yapacaktı. Kendisi Mısır yönetecekti. Onunla konuşunca, bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi kururum ve bu işi bilirim dedi. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi harekete etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz diyerek konuya Allah ayetlerinde açıklık getirmekte ve Yusuf'un orada dilediği gibi Mısır'ı yönettiği noktasında bize bilgi vermektedir. Hz. Yusuf aleyhisselam Mısır'da Allah'ın takdiriyle hükümran olmuş, kral yönetme görevini ona devretmiştir. Yedinci yol ise toplumu ikna etme yolu. Yani toplumda bir otoriterlik noktasına gelmek istiyorsanız, toplumu size karşı, kendinize karşı ikna edeceksiniz. Genelde Rasullerin tebliğ metoduyla uygulanan yoldur, ikna metodu. İnsanlara Allah'ın ayetleri tebliğ edilir, din tebliğ edilir, Allah'ın hidayeti teşekkür eder ve toplum müminlerin yanına geçer. Mekke'de görüldüğü gibi, Mekke'de bir kısım Müslüman olmuş, müminlerin, peygamberin safına gelmiş, bir kısmı da Müslüman olmadığı halde, bundan önceki bölümlerde ayrıntılarıyla inceledik, ne yapmışlardır? Müslümanların tutum ve davranışlarından, Müslümanların oluşturduğu kimlik ve karakterden dolayı, topluma sahip çıkışlarından dolayı, onlar da Müslümanlara o boykot dönemlerinde sahip çıkmışlar. Ve Müslümanları koruma altına almayı düşünmüşlerdir liderlerine rağmen. Ama bu toplumsal bir otorite noktasına getirmemiştir onları, Müslümanları. Tarihte Resullerin bu yönde iktidar saldıklarına yönelik bir bilgi yok. Yani ne ayetlere baktığımız zaman ne de şöyle tarihi noktalardan şöyle bir gezinti yaptığımız zaman yani peygamberlerin tebliğ metodu sürekli İslam'ı anlatmaları Allah'tan gelen ayetleri anlatmalarıyla toplumda bir otoriterlik kazandıklarına yönelik bir bilgi mevcut değil. En azından ben rastlamadım. Rastlayanlar varsa bana bildirirse de çok teşekkür ederim. Çünkü bu ayrıntılar benim için önemli. Topluma hükümran olma yolları bundan başka da, bu yedi yoldan başka da çeşitlendirilebilir. Tarihten üzerinden çıkarılabilir. Ben böyle genelleştirdim. Bu yollardan hangisi dinin topluma hakim olma veya devlet olma yoludur? Veya bu yollardan hangisi Müslümanların topluma hakim olma veya Müslümanların devlet olma yoludur? Bu yedi ayrıntıda. Soruya cevap olabilecek herhangi bir netlik yoktur. Yani içinden birini seçip şu yolda dememiz mümkün değildir. Kur'an iktidar olmayı, fethi, zaferi, hidayeti bir nimet olarak tarif ediyor. Onu dilediği kullarına verir. Ancak nimetin veriliş şekli tek değil. Ayetlere baktığımız zaman, işte Yusuf'a bir şekilde, Davud'a bir şekilde, Musa'ya bir şekilde, Süleyman'a bir şekilde, Hazreti Muhammed'e bir şekilde bir nimet olarak nasip etmiştir Allah. Tek şekli yoktur. Onu dilediği kullarına verir. Ancak nimetin veriliş şeklinde şu şekilde gelir, Allah'ın nimeti bu şekilde gelir, Müslümanlara, Müslüman olanlara devlet şu noktadan gelir gibi kesin kurallar çizilmemiştir farklı yollardan insanlara toplumsal otorite, iktidar, devlet verilebilir veya farklı yollardan Müslümanlar bir toplumda otoriter hale gelebilir. Bu nedenle Müslümanların devlet olma yolu budur denilecek belirli bir kuralı dile getirmeleri Allah'ın ayetlerine dayanmaz. Sadece insanların kendi görüşlerine dayanır. Yani şu yol Müslümanların devlet olma yoludur gibi bir belirleme, Sadece onu belirleyen kişilere aittir. Çünkü bunlar ne Resuller'in sünnetine ne de Allah'ın ayetlerine dayanmaz. Yukarıda verdiğimiz yedi yolun dışında da topluma iktidar olma, devlet olma yolları oluşmuştur. Bundan sonra da olacaktır değişik yollar. Şartlar değiştikçe iktidar olma şekilleri, devletin şekli değişebilecektir. Allah devlet olma yolunda şekil belirlemediği gibi, mutlaka devlet olacaksınız diye de herhangi bir ayetlerde emir yoktur. Güç ve iktidar Müslümanların bireysel toplumsal güçleri doğrultusunda iktidar olmaya hazır olan toplumların Allah tarafından nimet olarak onlara devlet nasip etmesi şeklinde düşünülebiliriz. Ama bu halde hazır olanların da zaman içerisinde Allah tarafından o nasibin olmadığında Allah uyarıyor bize. Müslümanlar Toplumsal güce ulaşsalar da Allah iktidar nasip etmeyebilir. Yani o şartlara hazır bir toplum olsa da Allah o noktaya getirmeyebilir. Araya giren nifaklar, dünyevileşmeler, sapmalar neticesinde iktidar gücü kaybolup gidebilir. Nitekim Allah Resulünden sonraki dört büyük halife devri dediğimiz devre baktığımız zaman, Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali devirlerine baktığımız zaman, ilk devir mürtetlerle savaşla geçen bir zaman, ikinci devir fitne ve fesadın ki ısrarla üzerinde durmasına rağmen Hazreti Ömer'in başladığı bir devir, kıtlığların, fitnenin, fesadın, Hazreti Osman devri iyice işlerin ayyuka çıktığı bir dönem ve Hazreti Ali devri de toplumun bölündüğü ve savaşların başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Allah'ın ayetlerinde anlattığı Süleyman Peygamber vardır ki babasından aldığı iktidarı kendi döneminde kaybetmiştir. Tahtının bir kurt tarafından yendiğini, bir kurt tarafından kemrildiğini ancak tahtı düştükten sonra anlayabilmiştir. İktidarı. Resulün kurduğu devlet kısa bir dönem sonra Emeviler tarafından yıkılmıştır yıkılan devletin yerine Emevi İmparatorluğu kurulmuştur. Sonra Abbasi, bildiğiniz gibi Memluklu, Osmanlı olarak devam etmiştir. Allah'ın nimet olarak elinde tuttuğu devlet olma fiiliyatının Müslümanlara bir görev olarak bildirilmesi söz konusu değil ayetlerde. Nitekim bu nedenle ayetlerde de devlet kurun diye apaçık bir emir bulunmamakta. İşte namazı kılın, orucu tutun, zekatı verin, gibi. Nitekim hidayet Allah'ın elinde. Nimetler de Allah'ın elinde. O nedenle Allah insanlara hidayet ettirin emri vermemiştir. Yani Müslümanların din tebliğ etme görevi vardır ama hidayet ettirme görevleri yoktur. Allah ne diyor? Hidayet benim elimdedir. Nimetler de Allah'ın elindedir. Onun için nimetleri verin, nimetleri kazanın, nimetlere mutlaka sahip olun gibi bir emir, apaçık bir emir yoktur. Çünkü nimetler de Allah'ın elindedir, dilediğine verir, dilediğine vermeyebilir ki Medine'de gelen bazı ayetlere baktığımız zaman o bazen bizi açlıkla, bazen fitnelerle, bazen yokluklarla, bazen başka şeylerle her zaman imtihan edebilir. Fetih, zafer Allah'ın takdiridir. O nedenle Allah Müslümanlara mutlaka fetih yapın, mutlaka zaferler kazanın galibiyet mağlubiyet seçeneğinde insanların takdiri görevi yoktur. Yani biz mutlaka galip geleceğiz. Mağlubiyet Müslümanlara yakışmaz. Mutlaka Müslümanlar galip olmalıdır. Allah böyle emrediyor şeklinde bir sözümüz olamaz. Ancak Müslümanlar her durumda hangi durumda olursa olsun Allah'ın kurallarına göre hareket etmek zorundadırlar. Allah bunu söylüyor. Üzerinize düşen görevi yapın. Çünkü bu imtihan dünyasında sizin göreviniz sonuçlara endeksli değil. Emrettiğim görevlere endeksli olarak hayat yaşamanızdır. Sonuçların bir kısmı Allah öyle diyor. Sonuçların bir kısmı fetih gibi, hidayet gibi, zafer gibi, galibiyet gibi, mağlubiyet gibi benim elimdedir diyor Allah. Dolayısıyla kendi elinde olan sonuçları insanlara ne yapmıyor? Emir olarak vermiyor. O sonuçlarla mutlaka görevlendirmiyor o sonuçlara göre mutlaka sorumlu tutmuyor, o sonuçlardan hesaba çekmiyor. Mesela insanlar hidayet etmezse, Allah niye ettirmediniz diye bir hesaba çekiş yok. Sosyolojik, ideolojik, siyasal bilimlere göre, her inanç sahibi, bulunduğu toplumda egemenlik kurmak ister. Yani bugün sosyolojiyi el alın, ideolojik kavramları el alın, siyasal bilimleri el alın, inanç, noktasında ortaya konulan düşünceleri ele alın. Hangisi olursa olsun mutlaka tarafları toplumda egemenlik kurmak ister. Hiçbir düşünce toplumda zayıf olmak, ikinci planda olmak, yönetilmiş olmak istemez. Otomatikman bir insanın bir düşünceye sahip olması, bir siyasal inanca sahip olması, bu partileşme politik anlamında değil, bir ideolojik anlayışa sahip olması, kafasında bir yaşam biçimi, bir düzen biçimi oluyor, olması ve bir insanın hangi dine sahip olursa olsun, bir şeylere inanıyor olması, kendisini ikinci sınıf vatandaş şekline dönüştürme anlayışından uzaktılar. Hani bugün diyoruz, işte Hristiyanlıkta devlet inancı fazla yok, onlar zaten laikleşti diyoruz. Veya filanca din tamamıyla devlet dışında oluştu. Böyle bir anlayışı yok diyoruz. Aslında bu psikolojik sosyolojik prensiplere aykırı bir ön yargıdır ki bu ön yargıyı onları bastırmak isteyen onları toplumsal planlamada varlık olarak görmek istemeyen otoriteler tarafından ortaya konmuş görüşlerdir. Hangi inanç olursa olsun isterse inancın içerisinde toplumsal hükümler bulunmasın. İsterse devlete yönelik, devletin yönetimine yönelik bir hüküm bulunmasın. Hiç fark etmez. Bir insan bir inanca sahipse mutlaka toplumda ikinci sınıf vatandaş olmak istemez, o toplumda varlığını yaşatmak ve yaşatırken de varlığını o toplumda egemen kılmak ister. Bu, işgüdüsel bir yapıdır. İnsanda var olan bir işgüdüsel yapılı. Yani, bir insan kendi varlığını koruyabilmesi için mutlaka o toplumda ben varım ve ben güçlüyüm demesi gerekir, diyebilmesi gerekir. Bu, onun toplumsal yapısından kaynaklanan değil, bizatihi yaratılışından Kaynaklanan bir işgücüsel yapıdır. Onun için bugün insanların söylemlerinde var olan işte filancı görüşün bir devlet anlayışı yoktur, filancı görüşün bir devlet anlayışı yoktur, filancı dinin bir devlet anlayışı yoktur gibi tabirleri yanlıştır, işgücülere yaratılışa aykırıdır. O yoktur dediğimiz düşünceler ellerine fırsat geçirdiği zaman anında toplumsal otoriterliğe. O toplumu yönetmeye soyunabilirler. Nitekim bugün, Batı dünyası, dikkatinizi çekiyorum, Fransız ihtilalinden sonra, layıklığı, esas almış, din ve devlet işlerini, ayırmış, olmasına rağmen, bugün Batı dünyasının, dünyadaki, sömürgecilik anlayışını, ne yazık ki, Hristiyanlık dininin, yayılmacılığına bağlıdır. Onun misyoner hareketlerine bağlıdır. Dünyanın her tarafında, bu din kendisini yaşatmak ister ve bu dinin sahipleri dünyanın her tarafında insanlara hükmetmek ister. Aslında söylemlerine baktığınız zaman biz dine göre hareket etmeyizdir. Ama nereye giderseniz gidin, insanlara incili verip egemenliklerini sürdürmek isterler. Kiliseleri, papazları, rahipleri, rahibeleri bu noktalarda çok hızlı bir şekilde çalışırlar, inanırlar da Müslüman hareketlerinde Müthiş bir fedakarlık gösterirler. Ama düşüncenin tezine baktığımız zaman şöyle deriz. Efendim İncil, Yahudi şeriatını uygulayan bir topluma onların bozuk maneviyatlarını düzeltmek için geldi. İncil'de işte devlete mütalik hükümler yoktur. Dolayısıyla onların din anlayışında devlet anlayışı yoktur gibi yorumlar yapabiliriz. Ama bu gerçi aykırıdır. İnsanların İnançları noktasında varlıklarını göstermek ve toplumlara egemenlik kurma anlayışı, yaratılışlarında var olan bir işbirlisel harekettir. Bu isteklilik doğaldır. İlkel kavimlerden itibaren birden fazla insanın yaşadığı her yerde insanları yönetmek için öne çıkanlar olmuştur. Düşüncelerini insanlar üzerine egemen kılmak isteyenler olmuştur. Bunlar toplumlar genişledikçe organize yönetim biçimleri haline gelmiştir. Müslümanlar da elbette içinde yaşadıkları toplumda, otoriter toplum, ötesinde devlet olmak isterler. Bu bir komünistin isteği kadar doğaldır, bir laikin isteği kadar doğaldır, bir kapitalistin isteği kadar doğaldır, bir ırkçının, faşistin istediği kadar doğaldır, herhangi bir ideoloji sahibinin, bir solcunun istediği kadar doğaldır. Bu doğallık dinin kendinden kaynaklanmaz. Bu doğallık insanın yaratılışından kaynaklanır. İnsan yaratılışında kendi inançları doğrusunda yaşamayı hem de toplumsal yaşamayı her zaman ister. Eğer birden fazlaysa o toplumda var olmayı ve o varlığını da toplumsal egemenliğe dönüştürmeyi doğal olarak ister. Dininin emirlerinde olsa da İdolojisinin emirlerinde olsa da, olmasa da, hiç fark etmez. Bu istek, diğer insanların istekleri kadar haklıdır. Hangisi olursa olsun. Diğer taraftan, Müslümanlara Allah'ın yüklediği bir görev var. Adaleti, insana, topluma hakim kılmak. iyilikleri, güzellikleri insanlara hakim kılmak. Toplumdan kötülükleri silmek. Bütün bunların oluşabilmesi için, bunları yapacakların güç sahibi olmalı gerekir. Ama bu güç, nasıl olacak? Gücün varlığı nasıl belirlenecek? Toplumsal güce ulaşmanın yollarını biraz önce saydık, yedi tane yol. Başka yollar da var. Ben genelleştirdim, yedi tane saydım. Toplumsal güce Müslümanlar nasıl gelecek? Saydığımız o yedi yolu düşünürsek, bazı tahliller yapabiliriz. Mesela, bir, Müslümanlar bireysel toplumsal anarşi yoluyla toplumu sindirerek iktidar olabilirler mi? Birinci soru, yani, Müslümanlar çıktığı, bireysel veya toplumsal bir anarşi meydana getirdi. bugün solcuların yaptığı gibi, PKK'nın yaptığı gibi, başka grupların yaptığı gibi, Alevilerin yaptığı gibi, Kemalistlerin yaptığı gibi, Müslümanlar da çıkıp bireysel ve toplumsal bir anarşi meydana getirerek toplumu korkutarak, toplumu sindirerek iktidar olabilirler mi? 2. Müslümanlar ihtilaller yaparak topluma Devlete hakim olabilirler mi? Yani güç kullanmış, askeri gruplar oluşturmuş veya çeteler oluşturmuş, gelmiş, mevcut iktidarın tepesine çökmüş ve onu bertaraf etmiş ve topluma egemenliğini ilan etmiş. Böyle yapabilir mi? Veya işte Muaviye Hz Ali'nin iktidarına karşı askerlerini yürütmüş, Abbasiler Emevi iktarlarına karşı askerlerini yürütmüş, Doğudan gelen Türk boyları, Moğol boyları Abbasileri yıkıp Memlukları Mısır'da kurmuş. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Mısır'daki hilafeti yıkabilmek için ordularını hazırlamış ve o güzergahta önüne çıkan bütün engelleri yok ederek, öldürerek, kan dökerek Mısır'a kadar gitmiş ve hilafeti yıkmış. Bu şekilde ihtilaller yaparak topluma, devlete hakim olabilir mi? Müslümanların böyle bir metot uygulama haklılığı veyahut da böyle bir korkuyu ortaya koyabilme hakları var mı? Üçüncü ışıkta Müslümanlar içinde yaşadıkları devletin kurallarıyla topluma, devlete hakim olabilirler mi? Bugün birçok Müslümanın Türkiye'de veya diğer Müslüman ülkelerde yaptığı gibi mevcut düzenin şartları çerçevesinde onların siyasi mücadeleleri çerçevesinde topluma egemenlik kurma anlayışı bilebilirler mi? Dördün ışıkta Müslümanlar toplumu ikiye bölerek, iki toplum arasında iktidar mücadelesi vererek devlet kurabilirler mi? Bu sorgular karşısında, evet Müslümanlar bunları yapabilirler demek doğru olmaz, diye düşünüyorum. Ancak Müslümanların da devlet olma hakları var. Müslümanlar da inançları doğrusunda inandıkları doğruları topluma hakim kılmak, toplumdaki kötülükleri silmek zorundadırlar. Bu onlara Allah'ın verdiği temel bir görevdir. Ama bu yol, Herhalde yukarıda sayılan dört yol değildir. Ve Allah da tek bir iktidar yolu emretmemiştir. Resule, Mekke'de gelen ayetler, Resulün ve Müslümanların zulüm düzenleriyle uzlaşma içinde olmamalarını emretmiştir. Bu yönde gelen kafirin suresi, kafirlerle Müslümanlar arasında kesin çizgiler çekmiştir. Sure gelinceye kadar Mekkeliler, Resulü Mekke'nin yönetimine karıştırmak, bulaştırmak için ellerinden geleni göstermişlerdir. Bütün çabaları peygamberin darın çekip orada kendilerine ortak etme bulmuştur. Bu konularda açıklamaları genişçe konu başlarında, bu sunumların başlarında yapmıştık. Günümüzde olduğu gibi Müslümanların içinde yaşadıkları düzenin iktidarında var olmak için yaptıkları hiçbir girişim Mekke'de Rasul ve Müslümanlar tarafından yapılmamıştır. Günümüzde Müslümanlar hem ülkemizde hem diğer ülkelerde iktidar olabilmek için dokuz takla atıyorlar. Kılıktan kılığa, şekilden şekile giriyorlar. Ama Resul'a baktığımız zaman tam tersine. Düzenler, o günkü darünnet ve Resul'ü kendilerine ortak etmek için, kendi yanlarında bir iktidar olarak bulundurmak için hatta hatta, hadi bakalım hangimizin dediği daha doğru, hangimizin dini daha doğru, bir yıl seninki olsun, seninkiyle idare edin, bir yıl bizimkile idare edelim tarzındaki bir teklife bile Resulullah karşı çıkmış. Gelen ayetler böyle bir teklifi reddetmiştir. Ama bugün Müslümanların böyle bir teklifle bile karşı karşıya değillerdir. Bugün Müslümanlar tamamıyla içinde yaşadıkları ve kendilerinin olmadığına inandıkları düzenin, dinin veya kuralların çerçevesinde iktidar olma yarışı içerisine girmişlerdir. O gün Müslümanların, Mekke'deki Müslümanların onları mevcut düzene göre yönetime karıştırmaya, bulaştırmaya çalışmaları karşılığında neler yaptıklarını, nasıl karşılıklarını biliyoruz. O günle bugün arasındaki en belirgin fark bu Müslümanlar arasında. Bugün Müslümanlar sanki öyle bir sevda peşindedirler ki mutlaka iktidar olma sevdası içerisine düşmüşler ve bu sevdalıklarından dolayı da akılları gitmiş, Mahkemeleri gitmiş, iradeleri gitmiş, dinleri gitmiş, Allah'a gitmiş, kitabı gitmiş, ayetler gitmiş, nasülün örnekliği gitmiştir. Biz iktidar olalım da ne olursa olsun anlamı gelmiştir. Bugün Müslümanların düşüncelerinde, inançlarında, yaşamlarında küfür düzenleriyle ilişki kurmama, uzlaşmama gibi herhangi bir kesin çizgileri yoktur. Sanki bugün kafirin suresi bugünkü Müslümanları ilgilendirmemektedir. Gerçi kafirin suresi gelmemiş olsa da örnekleyelim kafirin suresi gelmeden de Resulullah gelen tekliflere hayır diyordu. Çünkü T.V.D kavramın ortaya koyduğu temel özde zaten Müslümanlar küfür düzenleriyle bir uzlaşmaya gidemezdi. Çünkü uzlaşmak şirkti. Çünkü şirkin tarifi buydu. Ortaklık tesis etmekti. Doğruyla yanlış ortaklık kurar. Bunun adı şirktir. Yalanla gerçek bir araya gelir ortaklık kurar. Bunun adı şirktir. Batıl bir dinle hak bir din bir araya gelip birleşirse bu ortaklık olur. Bunun adı şirktir. Çünkü şirk ortaklık kurmaktır. Allah dininin ta başından itibaren insanların şirk içinde olmamaları, şirke bulaşmamaları, hiçbir şekilde ortaklık tesis etmemelerini emrederek geliyor. Kafirin suresi gelmese ne olacak? Onun için Allah Resulü ve Müslümanlar o gün kafirin suresi gelmeden de zaten restlerini çekmişler, hiçbir şekilde uzlaşmamışlar, Allah'ın gönderdiği ayetler doğrusunda hareket Ama bugün Müslümanlar zaten şirk konusunda sınıfta kaldılar. Kafirin suresi var, onu da hiç görmüyorlar. Görmek de istemiyorlar. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Mekke'de dini tebliğ ederken, Medine'de farklı gelişmeler oldu. Mekke'de çok çetin bir mücadele vardı ama Medine'de çok farklı bir gelişme oldu. Medine'de dinin tebliğ süreci 3 yıl olmasına rağmen Müslüman olanların durumu nedeniyle Müslümanlar birdenbire otoriter noktaya geldi ve devlet oldu. Mekke'de ise böyle bir durum doğmadı. Tarihe baktığımızda başka rasullerin başına da bu tür şeyler gelmedi. Yani Hazreti Resul görevlendirildiği Mekke'de mücadele verirken, tebliğ görevini yaparken bir başka şehirde bu dine inananlar orada devlet olup, orada hükümran olup, orada otoriter olup peygamberi çağırırken, biz geçmiş Allah'ın verdiği örneklerdeki rasullerde de Hz. Peygamberimizin başına gelen bir örneği görmüyoruz. Daha farklı, daha değişik uygulamalar Resuller'in hayatında var. Yakup, diğer adıyla İsrail aleyhisselam. Kabilesinin lideri olarak çöllerde yaşamış, herhangi bir devlet olmamıştır. Bir aşiret, bir kabile olarak kabilesini yönetmiştir. Davut aleyhisselam Filistinlerle savaşmış, bugünkü Filistin'de İsrail devletinin kurulduğu yerde dahil devlet kurmuş, oğlu Süleyman aleyhisselam devleti teslim almış, ama döneminde iktidarı çökmüştür. Hz. İbrahim aleyhisselamın herhangi bir devlet kurduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani benim şahsen yok. Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti Salih Aleyhisselam, Hazreti Hud Aleyhisselam'ın devletle şereflendirilmemişler. Yani onların da bir devleti yok. Hazreti Nuh Aleyhisselam toplumunu Allah'a havale etmiş. Hayatı boyunca sürekli bir mücadele ama sonuçta Allah'a verir Sen bilirsin demiş. Ve Nuh tufanı. Rasullerden ve Rasulümüzden gelen örneklerde Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetlerde devlet konusunda tek bir düşüncenin emrin olduğuna dair yönelik hiçbir şey yok. Bugün Müslümanların tartıştığı konular devletin şekilleri yönündedir. İslam'da krallık yoktur, İslam'da padişahlık yoktur, İslam'da saltanat yoktur, İslam'da demokrasi yoktur, İslam'da cumhuriyet yoktur gibi tüm sözlerin aslında ne İslam'la ne de Kur'an'la hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü Ayetler bu noktalarda hiçbir referans verecek, referans ortaya koyacak herhangi bir emir belirtmemiştir. Allah'ın belirtmediği konularda, ayetlerle belirlenmemiş, çizgisi konulmamış konularda referans vererek şu yoktur, bu yoktur demek yanlıştır. Allah'ın ayetleri ne iktidarlarının biçimleniş şekline ne de biçimlerine dair herhangi bir hüküm belirtmedi. İtidar olan Resuller'in örnekleri birbirinden çok farklı oldu. Allah ayetlerinde adaleti emretmiştir. Özellikle Medine devrinde gelen ayetler, devletin şekil yönüne değil, toplumda adaleti sağlama yönleridir. Peki adalet nasıl sağlanır? Bugün Müslümanların vereceği cevap hemen, şeriat gelecek, vahşet bitecektir sloganıdır. Bu sözü sloganı haline getirmiştir. Bu sözde Müslümanların devlet algılaması, devlet olgusu hakkında yeterli bilgiye ulaşmadıkları ortaya çıkmaktadır. Müslümanlar devlet olmuş Resullerin hayatına dikkat etselerdi, meselenin şeriat, gelecek, vahşet, bitecek sloganından daha başka olduğunu göreceklerdi. Öncelikle bugün Müslümanların şeriat algısı bile Kur'an'a göre değil. Bugün Müslümanların kafalarındaki şeriat algısı Allah'ın yasalarından çok mezheplerin oluşturduğu yasalardır. Özellikle devlete yönelik fikirlerdeki, devlete yönelik düşüncelerdeki şeriat olgusu tamamıyla fıkha yöneliktir. Çünkü bu konuda herhangi bir ayetin belirlemesi yoktur. Bugün şeriat devleti kurduk diyen Müslüman toplumların kurdukları devletlerin Allah'ın diniyle de bir alakası yoktur. Suudi Arabistan Vahabi, İran Caferi şeriatlarını uygulamaktadır. Katta Filipya'da yeşil devrim yaparak sosyalist-İslamcı anlayışlarını hükümran kılmıştır. Suriye, Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde şeriat iddialarıyla yapılanların Allah'ın yasalarıyla hiçbir alakası yoktur. Mesleklerin, tarikatların yasaları din yani şeriat yasası diye uygulanmaktadır ve Allah'ın ayetleriyle hiçbir alakası yoktur. Şeriat, Arapça kelime olarak kanun, yasa anlamına gelmektedir. Bugün şeriat denilince insanların aklına din yasa olarak da geliyor. Halbuki bütün yasalar Arapça'ya çevrilirken şeriat olarak tarif edilir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti yasaları Arapça'ya çevrilse ...Türkiye Cumhuriyeti şeriatı olarak çevrilmek durumunda kalacaktır. İngiliz yasaları, İngiliz şeriatı, Fransız yasaları, Fransız şeriatı, Komünist yasaları, Komünist şeriatı gibi çevrilecektir. Çünkü bu bir dildir yani. Bir dilin karşılığıdır şeriat. Yasadır. Yoldur. Ama nedense ülkemizde şeriat dendiği anda hemen din yasaları akla getiriliyor ki bu bilerek yapılıyor. Bir öcü olarak gösterilmek için yapılıyor. Halbuki bütün yasalar şeriattır. Dinde zorlamayı yasaklayan Allah'ın katında adalet nedir? Allah insanları bir dine girmeye, hele hele İslam'a girmeye zorlama noktasında yasak getiriyor. Zorlama yoktur. Öyleyse adalet nedir? Biz Allah'ın emrinin yerine getirirsek dinde zorlamayı yasaklayan bir Allah var. Bu emri yerine getirirsek adaleti nasıl anlayacağız? Müslüman bir toplum herhangi bir yerde, içinde başka dinlerden, ideolojilerden oluşan devlet kurduklarında uygulayacakları şeriat nedir? Yani yasa nedir? İçki içmek isteyen Hristiyana, ateiste, laike, solcuya ne diyecektir? Allah'ın hükümleriyle yaşamayı baştan reddettiği için Müslüman olmayanlara şeriatı nasıl uygulayacaktır? Hangi şeriatı uygulayacaktır? Müslümanlar devlet kurduklarında, kurdukları devlette başka dinden insanların, ateistlerin yaşama imkanını ne şekilde vereceklerdir? Varsa onlar ne tür haklara sahip olacaklardır? Günümüz devlet anlayışları 10 bin nüfuslu devlet anlayışlarından çıkıp milyonları, milyarları yöneten devlet anlayışlarına ulaşmıştır. Medine'de bir devlet kuruldu. Nüfus 10 bin. O günkü ilişkiler belli. Hatta çok basit. Medine vesikasını gördük. Müslüman olmayan kabileler kendi reisleri tarafından yönetilecek. Herhangi bir sorun yaşanırsa konuyu Resul'e getirecekler. Olay basit. Ey Yahudiler! Siz kendi kabillerinizi yönetin. Ey putbalesaraplar! Siz de kendi kabillerinizi yönetin. Liderleriniz, reisleriniz vasıtasıyla. Aranızda problem varsa bana getirin. Birbirimizin aleyhine anlaşma yapmayalım. Birbirimize ihanet etmeyelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Mesajları içerisinde bir devlet kurulu 47 maddelik, Muhammed göre 53 maddelikli Medine Anlaşması bu esaslar içinde kuruldu. Geçen hafta bunu bütün ayrıntılarıyla okuduk. Ama bugün 10 bin nüfuslu bir devlet anlayışı yok. Bugün insan ilişkileri, ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler almış başına gidiyor. Bütün bu gelişmeler ışığında Müslümanların devlet anlayış kapasiteleri nedir? Medine'de kurulan bir devlet anlayışı mı? Osmanlı'nın devlet anlayışı mı? Abbasinin devlet anlayışı mı? Nedir? Bu yönde Müslümanlar kendilerini geliştirecek ne tür çalışmalar yapıyorlar? Hangi fikirleri oluşturuyorlar? İşte gördük, İran'da devlet kuruldu, Müslümanlar Amerika'ya karşı, Şah'a karşı isyan etti, getirdiler, Caferi fıkhına göre bir devlet kurdular. Libya'da Kattafi, sosyalizmle inandığı dinin, o günkü mezhebi neyse onun kurallarını birleştirdi, bir devlet kurdu. Yeşil Katya'da bu birleşimi anlattı. Ve 70'li yıllarda Müslümanlar elinde sanki el kitabıymış gibi dolaştı bu yeşil kitapta. Suudi Arabistan'da krallık Vahhabi mezhebinin görüşlerini, Osmanlı'nın sapık saydığı Vahhabi mezhebinin görüşlerini devlet yaptı. Fükühi görüşlerini. Peki bugün Müslümanlar örneğin Türkiye'deki Müslümanlar bir devlete ulaşsa ne olacak yani? Ne yapacaklar? Bir mezhebin devlet olduğu bir yerde Allah'ın dini iktidar mıdır? Müslümanlar devlet düşüncesini kafalarına koyduklarında gerçekçi olmaları için toplumları da önlerine koyarak, tarihi kültürlerini de, kendi kafalarındaki bilgileri de önlerine koyarak onları nasıl değerlendireceklerini, nasıl yöneteceklerini, toplumu nasıl yöneteceklerini düşünmeleri gerekir başından. Ha şöyle dersek, ya efendim biz gelelim de ondan sonra bakarız. O zaman hiç kimse güvenmez, hiç kimse de inanmaz. Öyle basit bir şekilde, şeriat gelecek, vahşet bitecek söylemiyle toplumda adalet sağlanamaz. Daha şeriatın ne olduğu noktasında, net olmayan Müslümanın şeriat gelecek, vahşet bitecek söylemi ne ifade edecek? Müslümanlar önce devlet bilincine ulaşmak zorundadırlar. Müslümanlar önce şeriatın ne olduğunu öğrenmek zorundadırlar. Kelimelerin, sloganların arkasından, koşturmaları hiçbir şey ifade etmez. Ve tarih bize göstermiştir ki, Müslümanlara göstermiştir ki, dünyanın her tarafında, özellikle ülkemizde, sloganlar peşinde koşanları birileri alır, kendi çıkarlarına alet eder. İşte ülkemizde Erbakan, bugün AKP, Müslümanları çıkarlarına alet ediyor. Neden? Çünkü kafada bir bilinç yok, bir bilgi yok net olarak. Resulün Medine'de kurduğu devletin özüne baktığımızda, Medine'de putperest Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar var. Medine vesikasında her din sahibi kendi dini rahatça yaşayabilecekti. Vesikada öyle yazıyordu. Toplumlar kendi liderleri tarafından yönetilecek, yöneticileriyle problemler yaşayanlar konuyu Resul'e getireceklerdi. Bu yönde tarihsel örneklere baktığımızda en çok Yahudiler Resul'e problem getirdi. Niye? Çünkü çıkarcı davrandılar. Zenginlerine korudular. Hükmedecek hahamları, problemlere çözüm getirecek hahamları, işlerindeki zenginleri korudular, fakirlere zulmettiler. Yahudilerin, hahamların verdiği kararlara itirazlarını nereye getirdiler Yahudiler? Resul'e. Resul'ün ne yaptığını görüyoruz, onları Tevrat'a çağırdı. Çünkü başta şöyle anlaşılmıştı, herkes kendi dinini yaşayacak. İnandıkları kitaba göre, inandıkları dine göre yaşayacaklar. Hahamlar kendi inandıkları kitaba, kendi inandıkları dine göre hükmetmeleri gerekirken zulüm yaptılar. Bu konuda tarihi örnekler çok. Resul'ün uygulamalar arasında söz edilen birçok konu, yani bugün hadis diye nakledilen rivayetler, elbette Müslümanlar görüyorlardı işte Resulullah konuşuyordu, Resulullah hüküm veriyordu, Resulullah söylemler de bulunuyordu. Biz Resulullah'tan gelen söz, fiil ve takrirlere. Ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Ve bu konuda gelen haberleri de hadis diyoruz. Resulullah Medine'de bir devlet reisiydi. Kendisine problemler geldiği zaman sadece problemler Müslümanlardan gelmiyordu. Yahudilerden de problemler geliyordu. Putperest Araplardan da problemler geliyordu. Ve bunlara Resulullah o devletin reisi olarak çözüm getirmek zorundaydı. Çözüm getirdiği zaman söz söylüyor, tahrirde bulunuyor, fiil işliyordu. Şimdi etrafından seyredenler, meseleyi çok ayrıntılı bir şekilde, net bir şekilde, bilinçli bir şekilde ayırmayanlar her şeyi naklettiler. Onun için mesela rejim bunlardan birisi. İslam'ın hükümlerinde rejim yok. Ancak Yahudilerin uygulamalarında var. Buna benzemel birçok hadise, hadislerde geçen birçok hadise, o ayetlere aykırı görünen birçok hadise değişik hadiselerden kaynaklanıyor, olaylardan kaynaklanıyor. Ama Müslümanlar hepsini İslam zannetti. Daha sonrakiler. Bu yöndeki uygulamalara yönelik problemler Rasul'e getirildikçe, Rasul onlara çözümler ürettikçe, Rasul'dan gelen bütün bu çözümler, Müslümanlara sanki İslam'ın çözümleriymiş gibi hadis kilaplarına nakledilmeye başlandı. Müslümanlar arasında dolaşmaya başladı. Böylece İsrailiyat girdi. Nereye? Hadislere. Rasul'dan gelen hadislerin, nakledenler, Rasul'dan söz, fiil, takrirlerinden hangisinin Yahudilerle olan ilişkilerde, hangisinin putperest haraplarla, hangisinin Müslümanlarla ilgili olduğu konusunda yeterli araştırma yapmadan her şeyi sünnet olarak algıladılar. Bu yanlışlık tarihte büyük kaoslara neden olurken Resul'ün devlet yönetme biçimi unutturuldu. Yani esas öz gitti ortaya da. Halbuki Resul, dinlerini yaşamada özgür bıraktığı Yahudilere putperestlere yönelik hükümlerde, söylemlerde bulundu onların kendi dinlerini doğru adaletli yaşamalar noktasında sürekli uyarılarda bulundu. Hahamları kitaplarına davet etti. Hahamları Tevrat'ın içindeki hükümlere davet etti. Allah'ın ayetleri yöneticilerin adil olmasını şart koşuyor. Devletin biçimlendirilmesine yönelik hükmün yokluğu çağa göre devletin şekillenebileceğine yönelik açılım olarak el alınabilir. Müslümanlar krallık, padişahlık, saltanat, cumhuriyet, demokrasi yoluyla gelse de adil olmak zorundalar denilebilir mi? Sorgusunda iyi düşünmek gerekiyor. Bazı iktidara gelme şekilleri vardır ki İslam'ın özüne aykırıdır. Yani devletin şekli yoktur, devleti kurma biçimi yoktur. Ayetlerde deyip, nitekim böyle deyip, Kendilerine her türlü yolu mübah gören insanlar var. İşte krallıklar kuruluyor, padişahlıklar kurulmuş, saltanatlar oluşturulmuş, cumhuriyet kurulmuş, demokrasi konusunda söylemlerde bulunan Müslümanlar var. Hep bu noktadan hareketle, ya zaten devletin bir biçimi yok, kurulma biçimi de yok, öyleyse biz her yolla gelebiliriz anlayışı var. Ancak bazı iktidara gelme şekilleri vardır ki İslam'ın özüne aykırıdır. Mesela krallık, saltanat, padişahlık, hanedan hükümranlığı, demokrasi gibi şeyler hem güç gösterisinden hem de halkı kandırma yoluyla neticelenmekte. İşin içine silah gücü, kabile gücü, yalan, rüya girdiğinde adalet söz konusu olmamaktadır. Yani Allah bulunduğunuz makamda mevkide adil olun derken o makama da adil olarak gelin o makamada doğru düzgün olarak gelin ifadesini göndermektedir bize. Değilse, yani siz devleti ele geçirin bir şekilde, zulüm yoluyla da olur, başka yolla da olur fark etmez, varınca devlete adil olursunuz demiyor Allah. Başından başlıyor. Adil bir insan ol, bütün hareketlerin adil olsun. Devlete giden bir yolun varsa bu da adil olur, devletin başındaysan bu da adil olur. Bir mevkiye, bir makama giderken de adil olursun, o mevkide Makamda bulunurken de adil olursun. Efendim ben mevki, makam elde edeyim. Oraya varınca adaleti sağlarım. Ama oraya varmak için işte adil gidilmiyor oraya. Oraya zulümle gidiliyor. O zaman önce bir zulüm yapayım sonra adalet içinde olurum. Mantığını Allah kabul etmiyor. Çünkü Allah Müslümanlara ayetlerde üzerine basa basa adil olmasını emrediyor. Her konumda. Bugün Müslümanlar Allah'ın ayetlerine aykırı olmayacak yönetime, Gelme yollarını bulmaları gerekir. Ayetlerin özünden giderek, Resulullah'ın ve Resuller'in sünnetinden giderek bir özü yakalaması gerekir. Hem yönetme biçiminde adil, hem yönetime gelme biçiminde adil, ayetlere aykırı olmayan bir yolu Müslümanlar kafa patlatarak, ayet ayet düşünerek, tarih tarih gezinerek, orlardan özet çıkararak bulmaları gerekir. Ancak bugün Müslümanlar bu noktada henüz iyi bir aşamada değil. Hz. Resul'ün devlet kurma örnekliğinde toplumsal gücün ortaya çıkışı biatleşmedir. Bu yönde Allah'ın ayetleri de biatlaşma esasını tasdik etmektedir. Biatleşme, kişilerin toplumun özgür iradeleriyle yöneticilerini seçme, belirleme, yetkilendirmedir. Peki bugün bu nasıl olacaktır? Biatleşme şöyle olacak diye Allah'ın herhangi bir hükmü var mıdır, yok mudur? Henüz bu konularda yeterli bilgilenme Müslümanlar tarafından edilmemiştir. Bugün Müslümanların kafalarında devlet kurma anlayışı, bilgisi, bilinci, tarihte oluşturulan devlet fıkhi kurallardan ibarettir. Tarihte oluşan bir devlet var, bu devletin fıkhi kurallarından ibarettir. Bu da mezhevi bir kuraldır. Hanefilere göre, Caferilere göre, Şafilere göre, Vahabilere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre. Tarihten gelen kuralların, anlayışların bugüne cevap olabilmesi mümkün mü? Bugün ne Resul'ün devlet kurduğu on bin nüfuslu ne de sonraki dönemlerde toplumsal yapılanmalar var. Bugün Müslümanların, devletlerin yapısı çok değişmekte. Bugün toplumların, devletlerin yapısı çok değişmiştir. Değişen devlet yapılanmalarına karşılık Müslümanlarda tarihten, fukhi yapılanmaları bir kenara bırakarak kendilerini yenilemeleri gerekir. Geçmişte mezheplerin ahkam-ı sultaniye, imamet, kitab enval yani malların yönetimi, ehli hal vel adl, adalet ehli ve dar ülke kavramları gibi konularında incelediği devlet konuları bugün geçerliliğini koruyacak veya bugüne cevap verecek nitelikte değildir. Kendilerini geliştiremeyen Müslümanlar dönüp dolaşıp mezheplerinin devletini kurarlar bu önemlidir kendilerini geliştiremeyen müslümanlar dönüp dolaşıp mezheplerinin devletini kurarlar mezheplerin devleti ise Allah'ın ayetlerine göre yönetilen bir devlet olmaz müslümanların mezheplerinin devletini kurmaları da asla adalet içinde yönetilen bir devlet oluşturmaz zira müslüman yönetici hiçbir mezhebin taraftarı uygulayıcısı olamaz Müslüman yönetici, kendisine biat veren bütün müminleri, mezheplerin kurallarına göre değil, Allah'ın kanunlarına göre yönetmekle sorumludur. Sadece müminleri mi? Hayır. Müslümanların kurduğu bir devlette, Müslümanlar da olacaktır, Müslüman olmayanlar da olacaktır. Allah Resulü'nün Medine'de devletin başında bir yönetici olduğu gibi, Müslümanların bugün de oluşturabileceği bir devlette nasıl o gün Resulullah yönettiği toplumda putperestlerin reisi, yöneticisi, Yahudilerin reisi, yöneticisi, Müslümanların reisi, yöneticisi lideri konumundaysa bugün Müslümanlar bir devlet kursa onun başındaki insan aynı Resulullah'ın Kur'an'a göre, gelen ayetlere göre o toplumları yönettiği gibi adalet içinde bugün de yönetici olacak kişi aynı şeyi yapacaktır. Yönetici bir mezhebin, bir tarikatın veya bir cemaatin taraftarı olamaz adil olmak ve bağımsız olmak zorundadır. Sadece Allah'a bağlı olmak zorundadır. Halbuki bir mezhebe bağlı olan, bir tarikata bağlı olan, bir cemaate bağlı olan sadece Allah'a bağlı değil o insanların kurallarına bağlıdır. O asla dini Allah'a halis kılmamıştır. Dinini Allah'a halis kılmayan yönetici adil olamaz. Müslümanlar toplum içindeyken sıfırdan devlete nasıl ulaşacaklar konusu Müslümanları meşgul ederken, Müslümanları asıl meşgul etmesi gereken önemli konular göz edilmiştir. Allah'ın Mekke'de gönderdiği ayetler ile Resul'ün hayatına dair örnekler, öncelikle iman eden Müslümanların birbirine güvenen, birbirine dayanan, toplumu oluşturacak insanların yetiştirilmesine yöneliktir. Yani mümin, birbirine güvenen, birbirine dayanan insanların, İnsandır. Yani mümin dediğimiz zaman birbirine güvenmiş, birbirine dayanmış. Bu insanlar toplumu oluşturacaktır. Müslümanlar konunun bu yönünü unutarak her ne şekilde olursa olsun bir an önce devlet olalım anlayışlarından hareketle doğru yanlış devlet olma yolunda yürürken birbirine güvenleri de kalmamıştır. En ufak görüş ayrılıklarında, en ufak fikir ayrılıklarında Müslümanlar birbirinin kuyusunu kazacak duruma gelmişlerdir. Silah, anarşi, yalan, riya. Müslümanların iktidar yolundaki hayatlarını etkilemiştir. İnsanlar Müslüman değilken Müslüman olabilir. Mesela öyle değil mi? Yani biz bir ateiste, bir komüniste, bir Alman'a, bir Fransız'a, bir İngiliz'e, bir Rus'a, bir Yunan'a, bir Çinli'ye, bir Japona, bir Afrikalı'ya, bir şuna, bir buna. İslam'ı tebliğ ediyoruz. Müslüman olabilirler. Önlerine bir engelli yok. Allah Hidayet eder Müslüman olurlar. Peki Müslümanların böyle bir konumda, Tavır ve davranışları nedir? Müslümanlar mesela daha önce Müslüman değilken toplumun her kesiminde bir insan çalışıyor olabilir. Sonradan Müslüman olmuş olmuş olabilir. Mesela kraldır, padişahtır, cumhurbaşkanıdır, hakimdir, savcıdır, bürokrattır, işte avukattır, bir yerde müdürdür, genel müdürdür, şudur, budur. İslam'a ait bir yönü yoktur ama tebliğler neticesinde alan Müslüman olmuş olabilir. Ne yapmalı? Müslüman olur olmaz görevlerine bırakmasına yönelik bir emir var mıdır? Yani sen Müslüman oldun, hakimliği bırak. Sen savcı oldun, hakimliği bırak. Sen bürokratsın. Daha önce İslam'a inanmıyordun, bürokrat'tın, Müslüman oldun, bırak. Kraldın, krallığı bırak. Padişah'tın, padişahlığı bırak. Cumhurbaşkanıydın, cumhurbaşkanlığı bırak. Böyle bir kural mı var? Var mı yok mu her şeyden önce? Allah'ın böyle olan Müslümanlara bulundukları yerde iyiliklere hakim kılmak, kötülükleri silmek, adaleti sağlamak görevi verdiğini biliyoruz. Bugün Müslümanların düşüncelerinde gariplikler var. Müslümanlar işlerine gelmediği, görüşlerine aykırı gördüğü bir kişiyi, bakınız topluma hemen ne diyor? Dönme diyor. Hemen suçluyor. Çok garip. Allah'ın dinini insanlara tebliğle görevli olan Müslümanların bu tebliğleri neticesinde Allah'ın hidayet edip Müslüman olan kişiler o kişilere karşı onlar eğer bir gün farklı bir görüş söylerlerse, örnekleyelim, aralarında bir fikir çatışması ortaya çıkarsa ne diyor? Zaten o dönme ya, hemen eski halini gündeme getirerek dönmelikle suçluyor. Çok acayip. O zaman niye tebliğ ediyoruz ki? Halbuki Müslümanlar bilmiyorlar mı ki İslam'ın tebliği insanlara gerçekleri açıklamak, onları küfürden İslam'a döndürmek içindir. Tebliğin amacı döndürmektir. İnsanlar İslam'a döndüklerinde dönme diye suçlanacaklarsa, niçin İslam'ın tebliğini yapacaklar? Müslümanlar bu çelişkilerine gidermeleri gerekir. Müslümanlar sıkışıverdiği zaman, ya zaten o bir Yahudi dönmesidir, o bir Yunan dönmesidir, o bir bilmem ne dönmesidir, o şu dönmesidir. Bakınız, adil olmak zorunda olan Müslüman, Allah'ın tebliğ görevini alan bir Müslüman, insanlara İslam'ı götürmek durumunda olan bir Müslüman, önüne çıkan herkese İslam'ı tebliğ etmekte zorundadır bu tebliğinin neticesi hasıl olmuş, Allah hidayet etmişse, neyi suçlayacaktır? Neden suçlayacaktır? İnsanın tebliğ ettikten sonra İslam'ı, kişi Müslüman olduktan sonra tebliğ edenin kopyası mı olacaktır? Onun robotu mu olacaktır? Yani mesela Mehmet Çoban tuttu, herhangi birisine İslam'ı tebliğ etti, işte Yunanlıydı, romdu Rus'tu, ateisti, şuydu, buydu, döndü ve Müslüman oldu. Allah hidayet etti, Müslüman oldu. Mehmet Çoban'ın kopyası olmak zorunda değil ki onun robotu olmak zorundadır değil. İki gün sonra o da kültürünü geliştirir değiş farklı şeyler söyleyebilir Müslüman olarak. Şimdi benim onun Müslüman olduğunu bildiğim halde farklı şeyler söylüyor. Ya zaten onu bırakın. O zaten dönme. Ben onun işte İslam'ı tebliğ ettim. O da kabul etti. Döndü geldi. Ne bilir o İslam'ı deme mı var. Bugün maalesef dönme kavramıyla Müslümanlar bu noktada çok çapraşı çok giriş bir noktaya girmişlerdir. Ve böylece toplumdaki güvenirliklere alt üst olmuştur. Bu anlayıştaki Müslümanların devlet olup da adil olmaları mümkün görünmez. İçinde yaşadığımız toplumda Müslümanların Allah'ın adaletin sağlayacak bir toplumu devleti oluşturma yolunda ayetlerin özü doğrusunda yürüyüşleri yok. Toplum bu konuda çeşitli ayrımlara sahip. Toplumda oluşan anlayışları şöylece sıralayabiliriz. Mesela yaşadığı devletin yasalarına uyarak devlete sahip çıkmak. Birinci bir kural. 2- Devleti karşısına alacak şekilde ayrışarak devlete topluma karşı savaş açmak. Toplumdaki oluşan anlayışları söylüyorum. 3- Devleti ele geçirmek için devlet kademelerinde görev almak. 4- İslam adına bilgilenme, bilinçlenme çalışmaları yaparken siyasetten uzak durmak. Ben karışmıyorum siyaset demek. 5- Kur'an'ı dini anlama çalışmaları yaparak ömrünü tüketip gitmek. Toplumsal yapıyı şöyle özetlediğim zaman, Müslümanları bu beş grupta özetleyebiliyorum. Dahası vardır belki. Başkaları da başka şekilde özetleyebilir. Müslümanların bu görüntülerinin Allah'ın ayetleriyle ilgisi var mı yok mu, bu konuda Müslümanlar iyice kafa yormaları gerekir. Her Müslüman bu konuda kendini dikkatle sorgulamalıdır. Müslümanlar kendilerini sorgulamadıkça Allah'ın adaletini sağlayacak devleti kurmaya layık olamayacaklardır. Ve Müslümanlar gerçekten fıtratları gereği bir yerde kendi nefsine, kendi ailesine, kendi toplumuna ve içinde yaşadığı hayata hakim olmak istiyorlarsa gerçekten yani öyle laftan sözden değil düşüncelerini, inançlarını şöyle avucunun içine alıp iyice gözden geçirmeleri gerekir. İnşallah Allah bu konuda Müslümanlara bir ciddiyet, bir gayret, bir samimiyet verir. İnşallah Müslümanlar gerekeni yaparlar diye düşünüyorum inanıyorum. Bu konuda Allah'ın Müslümanlara hidayet etmesini temenni ediyorum. Arkadaşlar bugünkü konuşmamız burada bitti. Haftaya inşallah devamını yapacağız. Bu Müslümanlar Devlet Kuruyor başlığındaki sunum haftaya devam edecek. Değişik ayrıntılardan incelemelere devam edeceğiz inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı, özeliniz olsun.